Vakıa suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla o olay yani son saat gerçekleştiği zaman onun meydana gelişini yalanlayan kimse olmayacaktır. O bazılarını alçaltıcı, bazılarını ise yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar tamamen parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler mahşerde üç eş yani üç grup olacağınız zaman Sağın halkı ne mutlu insanlardır o sağın halkı Solun halkı ne mutsuz insanlardır o solun halkı Dünyada fedakarlıkta önde olanlar ahirette de önde olacaklardır Bu kişiler nimet cennetlerinde Allah'a yakınlaştırılanlardır Çoğu önceki ümmetlerden azı da sonraki ümmetlerdendir Karşılıklı olarak yaslanacakları mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde ağırlanacaklardır Çevrelerinde kaynağından çıkan suyla dolu testiler, ibrikler ve kadehler bulunan uzun ömürlü gençler dolaşır. İstikleri şeyden dolayı başları ağrıtılmaz, sarhoş da olmazlar. Tercih ettikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, saklı inciler gibi güzel gözlü huriler yaptıklarının bir karşılığı olarak kendilerine verilecektir. Orada selam, selamdan başka bir söz de Boş sözde günaha sokan bir laf da duymazlar. Sağın halkı ne mutlu insanlardır o sağın halkı. İşte onlar düzgün dal bastı kiraz ağacında, meyveleri kat kat muz ağaçlarında, uzamış gölgelikte, çağlayarak akan sularda, kesilmeyen ve engellenemeyen sayısız meyveliklerde ağırlanacaklardır. Uyumlu, yepyeni olarak şekillendirdiğimiz ...ve tamamen yeni bir yaratılışla oluşturduğumuz kabartılmış döşeklerde onlara ödüller verilecektir. Bütün bunlar bir bölümü önceki ümmetlerden, bir bölümü de sonrakilerden oluşan sağın halkı içindir. Solun halkı ne mutsuz insanlardır o solun halkı. Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar su ile serinliği de rahatlatması da olmayan zifiri bir karanlığın içinde olacaklardır. Şüphesiz ki onlar... Bundan önce dünyada şımartılmışlardı, o büyük günahı, yağını şirki işlemekte ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, hem biz hem de önceki atalarımız ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra yeniden diriltilecekmişiz, öyle mi? De ki, hem öncekiler hem de sonrakiler bilinen bir günün belirlenen vaktinde mutlaka toplanacaksınız. Sonra siz ey yalancı sapkınlar, elbette zakkum ağacından yiyenler ve karınlarını ondan dolduranlar olacaksınız. Üzerine bir de susamış develerin su içişi gibi insanın içine işleyen kaynar sudan içeceksiniz. Hesap gününde onların ağırlanması işte böyle olacaktır. Sizi biz yaratmıştık, gerçekleri onaylamanız gerekmez miydi? Atmakta olduğunuz meniği, yani spermi hiç düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz? Aranızda ölümü belirleyen biziz. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve yine sizi bilemeyeceğiniz şekilde ahirette yeniden yaratmamızda kimse bizim önümüze geçemez. Üstelik ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Buna rağmen gerçeği hatırlamanız gerekmez mi? Ektiğinizi yani tohumu düşündünüz mü hiç? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz? Yoksa yetiştirenler biz miyiz? Dileseydik onu elbette kuru bir çöp yapardık da Şüphesiz ki borçlandık, zarardayız Dahası biz üründen mahrum bırakıldık diyerek şaşar kalırdınız İçmekte olduğunuz suyu düşündünüz mü hiç? Onu bulutlardan siz mi indirdiniz? Yoksa indirenler biz miyiz? Dileseydik onu da tuzlu yapardık Şükretmeniz gerekmez mi? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi hiç düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yetiştirdiniz yoksa oluşturanlar biz miyiz? İşte biz bunları gerçeğin hatırlatması ve ihtiyacı olanlar için geçimlik yaptık. Yüce Rabbinin adını tesbih et, onu yücelt. Hayır, nücumun yerlerine yani vahyin yerleştiği gönüllere yemin ederim. Bilirseniz şüphesiz ki o büyük bir yemindir. Şüphesiz ki o değerli bir Kur'andır, saklı bir kitaptadır. Ona arındırılmış meleklerin dışında kimse dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Rızkınızı yalanlamaya mı dönüştürüyorsunuz? Peki ya can boğaza dayandığı zaman haliniz nasıl olacak? O zaman siz ölmekte olan kişiye bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Madem ki hesaba çekilmeyeceksiniz. Doğruysanız ölmekte olanı geri döndürsenize, ölen kişi Allah'a yakınlaştırılanlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve nimet cenneti vardır. Sağın halkından ise kendisine sana senin gibi olan sağın halkından selam olsun denecektir. Sapkınlık yapan, yalanlayanlardan ise ona da kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme yaslanma vardır. İşte bu gerçeğin ta kendisidir. Yüce Rabbinin adını tesbih et, onu yücelt.